Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor. 1 Kasım Sabahında Fahir 3 A Stüdyosunda Bizlerle birlikte Fahir Bey hoşgeldiniz Hoş bulduk. B Stüdyosuna bakıyorum da maalesef. B stüdyosu bugün karanlık B Stüdyosu, stüdyosu bugün, bugün soğuk B Stüdyosu Göz soğuk bugün Göz yaşları Daha doğrusu Sel oldu Akıyor. Bizim gözyaşlarımız B Stüdyosu ile aramızdaki Eğleniyor Camda burası. şey oldu Bu Bu oldu bu. ben elimi yapıştırdım Titanik gibi Titanik gibi elini yapıştırdın Ben ne yaptım? Sen, Sen, ben de bir kenarda çekirdek hayatım. çitleyerek seyrettim şu bu mutlu anı. Çünkü her zaman e, önümüze, böyle anın, e, önümüze böyle güzel anlar gelmiyor. Bu anın ne yapalım kıymetini bilelim. Günaydın bir kez daha. Noktayı çok özlüyoruz. Özlüyoruz. Ve onu hiç unutmayacağız. Evet, hiç unutmayacağız. Kalbimizi de yaşatacağız. En azından bugün, yarın bambaşka bir gün. Yarın hafta sonu çünkü. Yarın da Hı, ne bileyim ben ya herkes işinde. Yani bozatisi kadar yaşatacağım Bozatisi geldi geldi, geldi. Geldi, geldi geldi. Vallahi Gelmedi, hiç kusura bakma. Evinden bile çıkarttırırım Hiç. Bunu. Ben sana söyleyeyim yani. Bitiririm. Hayatını bitiririm. Ee, şöyle bakıyoruz gazetelere. Bugün neler var, neler oldu. Aman Türkiye vallahi çok üzgün başladım ben bugün. Ne çok oldu? Acayip böyle boğazıma düğümlendi de neyse mutlu haber sonra çabucak geldi de bir teselli oldu bana Ege. Ne oldu sen neler? neler Canan neler hocayı şey soydular. Canan hocayı. Aa! İblisler, iblisler, elleri kırılasıcalar, boğazlarına dizilesiceler. Güzel bir beddua okuma şeyin varmış benim. Soyacak yani. kişi bulamadılar demek ki. Terbiye, öyle soyma da Biz değil. Biz onu bile. soyalım dediler. Telefonla kandırmışlar. Hani Hadi bu, canım. Efendim çok gizli bir e, operasyon yapıyoruz. Şu anda 14 şehirde birden yapıyoruz. Bize Hem kontör bankanız, gönderin. Kontör de değil bankanıza gideceksiniz. Hemen bankanızdan e, işte terör örgütüne para aktarılıyor falan diye. Sen o böyle esip gürleyen Canan Hoca muhnis muhnis git 50 bin doları çek. Ondan sonra da <gülüyor> bankın arkasına işte şuraya gideceksin diye. Sultanahmet Meydanı'nda parkın arkasına bırak yan parktan adam kalk al git. Hadi canım. Yani vallahi böyle. O esip gürleyen yani işte yumurta yeme yumurta yemezsen kafan çalışmaz tabii ya. Ye, Falan o gün güyen, yumurtayı o... yemedik abi nasıl oldu? Yo, o çok tatlı kadın sonra ben televizyonda da seyrettim de Ha şey televizyonda mı çıktı soyulduktan sonra? Soyulduktan e, sonra televizyonda çıktı. Ay, yakalanmışlar zaten. Bir de öyle güzel, par güzel para. Güzel bu... para dedikleri helal para dedikleri bir kavram var biliyorsun. Oktay Demirci olsaydı çok güzel çok zaten. Zaten. Ben tam zaten. Helal para olduğundan geri dönmüş. Evet yani bu merak etkisi yaratıyor ekonomide. Senden çıkıyor hop, bir şekilde dönüyor. Ya bu adamlar demek ki yüz bin kişide bir tanesini tuttursalar gayet güzel para şey yapıyorlar. Neke dolandırıcılığa olan maili her herhalde bir anda dikkatlerden kaçmadı. Şu anda kafasında yattı bu iş. Güzel, bayağı karlı bir sektör. Bir de Egeciğim her şeyden önemlisi masrafın yok. masrafın olmaz olur mu ya? Dünya kadar tarafa çok çok yorucu, çok zor bir iş. Yani seni aradıkları tabii. zaman en büyük masraf, telefon ben böyle işte şeyden arıyorum bankanızı hesap numaranızı verin falan diye adama küfür ediyorsun sen. Ben küfür ediyorum. Şimdi bunları yaşıyor ondan sonra 10 kişiden 15 kişiden sonra bir kişi 2 dakika dinliyor. Ama yani O kadar kadını... o dinleyen kişinin de ne kadar parası var onu da bilmiyorsun. E, e tabi evet, 50 bin dolar Canan hocadan çıkmış. Adeta hipnotize olmuştum ne yapıyordum. Devletle birlikte gizli bir operasyon yürüttüğümü sanıp heyecanlandım demiş. Canan hoca da biraz galiba aslında esas nedeni bu bence. Ama her günde televizyonları çıkıyor herkese böyle işte falan. Olmuyor daha, ki. daha ne heyecan arıyor işte operasyon heyecanı adrenalin istiyor hanımefendi ne demişler ee, Vallahi şey demişler işte 14 şehirde birden operasyon yapıyoruz kimseye, kimseye haber vermeyeceksiniz çünkü en ufacık bir sızma haber sızması bütün, bütün operasyon, operasyon bir sızma altısı olur e, böyle bir sorumluluğun altına da girmek istemiş elimde paralarla yürürken beni basından tanıyan kişiler şimdi emniyet bu. operasyon yapıyormuş parası yokmuş Hı. operasyon o kadar gizli ki bütçe isteyemedik hayır hayır öyle değil Eh, sizin hesabınızdan çekiliyor. Merak etmeyin devlet koruması altında o hesabı alacağız. Sanki ee, şey gibi gerçi evet orada niye kafa bir anda herhalde bazen oluyor. Çünkü şöyle demiş Canan Hoca Elimde paralarla paralarla yürürken bile basından tanıyan kişiler yanıma gelip fotoğraf çektirmek istedi. Operasyon yapıyoruz heyecanıyla onları da reddettim. <gülüyor> hayır hayır hayır hayır. Çoğu, yani operasyon. Herkes de, de zannediyor demişim. ki efendim amcanın hanım çok huysuz birisi Medyaya falan. Belli çok Ters. Alakası, Alakası yok. Operasyonda. Alakası yok. İstesiniz. şimdi isteyin. Bakın nasıl fotoğraflar çekiliyor. Vallahi işte bugün yakalanmış adam. Yalnız bu yakalanmış. adamlar da geri zekalı. Yani daha değil adamlar diyelim. Canlı Hoca'nın dalgınlığına gelmiş. Çünkü şöyle bir şey. Gerçi Canlı e, Hoca şunu iddia et. Hayır bu adamlar da gerizekalı derken bu işleri yapan adamlardan. <gülüyor> yani bu en son yakalananlar da gerizekalıymış. Evet. Canlı Hoca adına söylemiyorum. Şey e, hep şeyden yakalanıyorlar. Mobeselerden. Kardeşim bu Sultan Ahmet gibi. Bu kadar 50 tane kameranın olduğu yerde niye yapıyorsun para transferini? Ben buradan hiçbir e, dolandırıcıya da yol göstermiyorum Kamerasız ama. yeri seçin." diyor. Ha yani o Ege zaten kafasına yatmıştı. Hiçbir televizyon mu seyretmediniz, mi yapmadınız yani? Bu kadar meydanda bir şeyle. senin biraz ikna kabiliyetin de olsa. Yemin ediyorum var ya, tutabilene aşk olsun. Yeni şeyler geliyor. Ne denir o o, o en büyük e, dolandırıcının adı neydi? Büyük dolandırıcılardan söyle bu tür dolandır. Ama neydi? Tamam işte Boğaz Köprüsü'nü satan. Rambo muydu? Neydi? Rakı, rakı. Rakı, rakı. Rambo muydu diyorum? Rakıydı. Şapkam da var. O bitti. Yeni rakimiz hayırlı olsun vatana millete. Canlı Hoca zaten şey dedi. Bu benim Bak şu yüzme dedi. İlk kez oluyor olabilir mi sence dedi. Defalarca Dolandırılmış. Dolandırılmış. O böyle galiba böyle aradı yıllık bütçe ayırıyor daha mesela. diye dolandırılmış? Eğer bir şey olursa böyle hesaptan çek falan diye şöyle onu da bir kenara koyayım diye. Vallahi onu da anlatmadım. Dolandırma hesabı Onu diye. da başka bir programda anlatırım diye gitti. Gerçi yaş itibariyle Kastelli'ye de para kaptırmış olabilir. Kastelli'ye zaten hani şöyle bakıyorum zamanında. Kaptırmayan yok gibiydi yani. Öyle bir durum varmış hakikaten. Vardı, var. Şimdi benim üzüldüğüm nokta da bu dolandırıcılık filmlerinde seyrettiğim kadarıyla dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem sana bir şey kazandırıyor hissi sen de bir anda böyle ee, parçası, bir takım. alengirli bir işe giriyorsun ve çok büyük para alacaksın diye giriyorsun. Ben o tip adamların dolandırılması çok para üzülmüyorum değil. Ekip ekip yaman çalışması takım çalışmasını sevenlere galiba böyle şey oluyor. Böyle yıllarca mesela Canlıca örneğini de vereyim mesela kadıncaz hep tek başına. Tabi doğru. Devizine çıkıyor tek başına? Bilmem ne çıkıyor tek başına. Ne yapıyor? Bir bütünün parçası olmak istiyor ve bir takım çalışmasının ney? Bir, operasyona girmek, istiyor, bir operasyona girmek istiyor. Ben vallahi böyle. Bak, biz şimdi lira vereceksin, 155 lira geri alacaksın diye dolandırılan. Insan insanlara o kadar da şey, üzülmüyorum. Çünkü orada bir çakallık peşinde koşarken aldatılmış oluyorlar ama Canan'ınki ayrı bir ayrı o zaten devletle operasyon yapıyorum heyecanına. Sonra da zaten hiçbir yerde çıkmadı yani bu aslında yazın olmuş. Hadi canım. E, ya, tabi adamlar canım, mı yeni yakalandı? E tabii adamlar yeni yani belki yazın dediğim yani dün olmamış öyle söyleyelim. Bir de e, bizim bir arkadaşın arkadaşı mı diyelim nasıl diyelim bilmiyorum ama o da şeye düşmüştü. Efendim bu internetten mail geliyor ya bir tane. Böyle böyle bir durumumuz var. Hı. Şöyle şöyle yapın. Siz oradan halledin biz Türkiye'ye giremiyoruz. Bu hesaplarımız bloke falan filan gibi. Yok yok. Şey seçildiniz. Süper adam seçildiniz. Türkiye'deki bilmem ne Microsoft'un temsilcisi seçildiniz. Banka bilgilerinizi girin de biz size hemen paranızı verelim uğraştırmadan noktasında. Ki... Bütün bilgilerini veren bir tanıdığımız var. Sonuç? Sonuç o Bankada da parası olmadığı için <gülüyor> zaten. Sonuçta o adamın başına başka şeyler de geldi sonra. Ama o çok güzelmiş. Ben en son şeyi biliyorum. Nijerya'dan, Nijerya'dan devdik. Paraları dinler. boyadık. Bakın bu makineye sokunca bunlar otomatikman şey yapıyor. Ee, ne derler ona? Renk etiyor. Ama bunun şey açıcısı ülkeden kaçırmak için paraları boyamışlar. Ben onu bilmiyordum. Ha. Onun böyle o solüsyonu almamız lazım. Bizim şu anda mesela atıyorum 100 milyon euhromuz var. Biz size 1 milyon euro vermeye hazırız. Ama tabii ki masraf olarak. Solüsyon paramız kalmadı. 50.000 bin euro gibi bir cüzi meblağı almamız gerekiyor diye. Neyse ya bir ara Neyse Önümüzdeki saat olsun. dolandırılanları da konuşabiliriz. Bakarız Uyanık ya. olalım biraz hakikaten de. Uyanık olalım, bakarak olalım etrafımıza. Ee, Ama e, bürgeye de zamanında oldu. Şey noktasına kadar bürge de kitlenmiş Hemen kredi kartı ve banka hesap numaralarınızı verin noktasına kadar bir ülkede kilitlenmiş. Daha şimdi konuya girdi şuradan şuradan sizin hesabınızdan sizin telefon numaranız şey yapılmış işte Hı -hı. E, ne deniyor ona kopyalanmış Hı -hı. o numaradan bir generalin eşine küfürlü mesajlar gidiyor falan filan diyor böyle bir şeylerle başlamış bir ülke böyle kilitlenip dinlemeye devam etmiş adamı ne zaman şey dediğinde adam işte hesap numaranıza şimdi ihtiyacımız var dediğinde de kimsiniz siz falan filan noktasına gelmiş Hı -hı. Demek ki baştan o güzel giriyorlar adamlar. Arkada telsiz sesleri var. İdil e Ben de yapan falan filan canım. da var. Doğru, doğru, doğru. Ama işte insan bazen bir anlık o heyecan, adrenalin demek ki beynin şey şey merkezini kapatıyor. Ne merkezini kapatıyor olabilir? Görü, duru görü. Hayır. Böyle algı. Evet, orayı kapatıyoruz yani de maceraperestindeyse. İşte onu diyorum. Hepimiz de böyle bir kendimizi bir filmlerden görürüz. O filmler yüzünden oluyor zaten. Sıradan bir adam uluslararası casusluk trafiğinin içinde kendini buluyor ya bir anda. Evet. Onları evet, seyrediyoruz. Tom Hanks'i, Tom Hanks'i. ben Tom Hanks, Hanks, Na, Onları, de adam, ben Tom Hanks oldum. Yattım, yerden telefon geldi, Tom Hanks oldum." Oktay şey Oktay diyorum. <gülüyor> Oktay güzel. Eki yüzüne bakınca zaten şey oluyorum. Hani Tom Hanks'i yarı yarıya görmüş oluyorum. Lütfen. Bizi daha fazla... Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. devam ediyor. Buyursunlar efendim. Buyuralım yani aslında saat 9'a geliyor. O yüzden rahat seks falan diyebileceğimi düşünüyorum. Seks, seks, seks. Ege biraz da sen seks de ben tek başıma seks an... diyen sapık adam ben durumu programı, oluşmayayım. Aile programı olmasını korumak için Ha sen aile programı olmasını korumak istiyorsun. Yere ben de... cinselliklerim en fazla o kadar zorlarım kendimi. Cinsellik. Ama yani sonuçta BC bahsedeceğini... grubunu topladın şu anda. C grubu M grubu diyeceksin. Havuçlar ha, uçuyor. A B C <gülüyor> hepsi ne varsa vallahi arka hay benim dediğim seks dediğim şey hani Seksilik onu ben nasıl cinsel cazibe olarak mı çevireyim? Cazide Türkçemize de. cinsel cazibe olarak. Alımlı de. Alımlı. Hanımefendi de. Ha. O zaman dünyanın Hanı en, hanımcık e, Hanım hanımcık. Hanım de. hanımcık demeyeyim niye canım? Sadece niye hanım yani, seksi bir mi? adam olduğun zaman hanım hanımcık bir adam mı oluyor? Pazarda seksi bir adam yani gördüm. Ben, seksi adamlardan bahsedeceğini düşünmemiştim. <gülüyor> e, seksli konuşuyoruz dedik ya. E, neyse çok fazla da... Korsanlardan durduk... bahsedeceksin, itfaiyecilerden. Durduk yere, Vallahi durduk yere. Beni de bu kadar şey yaptın. Halbuki işte benim hiç öyle bir niyetim yoktu. Dünyanın en seksi dili, seksi dil deyince lisan olan dilden bahsetmek istiyorum <gülüyor> yani. <en> <gülüyor> Dilimde mantar oldu ve bir anda zirveye çıktım listede. Evet e, bu senenin, bu senenin dediğim için en seksi dilleri de açıklandı. Gerçi de çok yakalık. her sene değişiyor mu? Bu sene yeni bir dil yapalım. Valla 2009'da... Böyle vıclı vıclı bir kelimelerimiz olsun. Doğru 2009'da bir numara İrlanda'ydı. En seksi dil İrlanda yani Ayriş İngilizce herhalde bahsettikleri şey. Ya da İrlanda'nın. Geleneksel Ayrişçe. Ayrişçe diye bir şey varsa işte o bayağı bir seksiymiş o dönem. O 2009'un modasıydı. 2013'ün tamam. modasında farklı. 3 numarada İngiliz İngilizcesi I can't do that diyenler gerçekten 3 numaraya yerleştiler ve içimizi titrettiler ufaktan. Doğru. Şimdi mesela bu listeyi göz önünde bulundurunca bir tane kadın düşün. Hı hı. Ondan sonra bir adam I can't ona dönüyor. Arkadan başka iki numaralı dil gelince hemen ona dönüyor gibi hemen bir şey. Hemen evet iki numaralı dili görünce. Orası ee, zaten biz burada bayağı da şeyin özellikle sen e, yani sen dediğim o biliyorsun neler neler yaptın. Ne advertorial'lar bıraktın tabii, neler tabii. neler İtalyan kültürü dedi aşağı. <gülüyor> Doğru ya valla. Bab babam Türkiye'ye İtalyan kültürü getirdi diye sendin sen. Tabii Aslında ki. biz yarı İtalyan göçmeniyiz diye yani Balkanlardan biraz daha ötesine. Hı -hı. Adriyatik kıyılarından size selam getirmişler yani diye. önce ilk... çıkmışlar. Balkanlara yerleşmişler. Oradan. Orada İtalyanca'nın hevesini aldıktan sonra biz bunu başka yere taşıydık. Ama tabii kültür orada. İlmiş gitmiş. E, i̇ki numarada İtalyanca. Hı -hı. Şey şöyle bir gözünüzün önüne bir Berlusconi gelsin. Bir... <gülüyor> Şu anda bütün kadınlar coştu. <gülüyor> Berlusconi, Berlusconi. İtalyan şey diye. El freniyle arabasını durduran kadın var. Bir dakika. Camdan o... bağırıyor. <gülüyor> yok mu Berlusconici vardı diye. Alban'la Romino Power desek Power. O da güzel. Power yok o da değil. Adriana Celentano Adriana mesela. Adriano Celentano o da değil. Kim var? Dur bakayım ya. Şöyle desek. Sofia Loren mesela bir Monica Bellucci. Eros, Eros Ramazzotti Bir İtalyan Erkek söyle yahu. Eros Ramazzotti. ise. Sylvester Stallone. İtalya nasıl? Ha Jean Bon Jovi. Jean Bon Jovi. O da mesela. Frank Sinatra. Frank... Bu arada bak. Geçen gün okudum. Bu Mia Farrow'un çocuğu. Woody Allen'dan değil Frank Sinatra'dan olabilir diye bir şey var ya. Evet. Mia zamanda zamanında evliymiş ya şeyle. Frank Sinatra. Frank Sinatra e sen de zannediyordun? Ben öyle bir arada bir rock'n'roll oldu zannediyorum. Yasak mı? Ha oradan ayrılıp oraya olmuş. Yani, yani. arada bir şey oldu falan diye düşünüyor musun? Ününün işi de zor ya. Mesela yani değil mi? şimdi oradan boşanınca Frank Sinatra'dan ayrılınca şeyden olmuyor yani sıradan adam olmuyor yine. Gideceğim i̇şte yine bir zaten... ya yönetmen bulacaksın ya bir şey bulacaksın. Onlar da kalbur üstüsü biraz az ya. E zaten... Çok sıkıntı yaşadı so... Brad ayrıldıktan sonra şey. Rachel, Rachel dedi. Kadının, kadının adını unuttuk ya. Ben de ee, Angelina Jolie, Brad Pitt. O, de. onun öncesi neydi? J, J e, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston doğru. Ben coba. neyi bulacağım şimdi demiş? Ya. Brad Pittten sonra. Çünkü attan inip bir şey binmek gibi olacak. Kim olsun. Ama, ama şimdi çok mutlu. Hamile zaten kendisi gebeymişti. Ee, en yakın zamanda da e, sağlıklı saatli kavuşurlar. Bir numaraya gelince bir numarada tabii ki beklentileri karşılayan bir değil. Türkçemiz... Zirveye mi çıktı? Zirveye çıktı. Keşke böyle bir haber olsaydı. Şu anda herkes bir mutlu mesut olurdu. Maalesef efendim listeye giremedik bu sene de. Bu sene yine listeye giremedik. Bu sene bir numarada a diyenler bir numara yerleşti. Fransızlar mı? Fransızlar. Çünkü hem romantik, seksi. Yalnız bütün hep Latince kökenli diller ilk üçe yerleşti. Tabii mesela gözümüzün önünde... Mesela... Tabii canım. Ondan Asasör Resepsiyon. Resepsiyon. Bu sesi var ya. Monsieur garde groupe on oradan cima... kazandık demiş ya. Lavabo. Monsieur Lavabo. Tabii ya. Mesela bakkala gidiyorsun. Bir lavabo aç alabilir miyim? Lavabo. <gülüyor> Müsaadenizle lavaboya gideceğim. Bunu duyan kadın mest oldu. <gülüyor> Bunu duyan kadın mest oldu. Bunu diyen adam zaten mest. Zaten mest. Eee <gülüyor> <gülüyor> İyi, hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun ya hadi bu sene o zaman hangi dili öğreneceğiz diyenler 2013'ün en güzel en son modalarını öğrenmiş oldular. Ondan söyleceğime bakalım. Esas o değil de onu bir kenara bakın. Önümüz şimdi pastırma yazını en güzel çünkü pastırma. Devam mı pastırma yazı? Aynen hocam. Aynen devam. 3 gün daha devam. Her, herkes tadını yani çıkarsın. Ben geçtiğimiz yıllarda 29 Ekim'de denize girdiğimi biliyorum diyen ...Fahir Öğünç gözümün önüne geldi. O genç. O Fahir Öğünç'ü hepimiz özlüyoruz. Hepimiz. Peki şöyle miydi? Ekim güzel geçince... ...kış çok kötü geçecek diye bir şeyler var mıydı? Evet. Kız bir, kız diyorum... ...kış biraz... Ee... Öttürecek Öttürecek. Mi? Öttürecek. Öttürecek takırda de takırdatacak. Takırda, yani o takırdarken zaten o, otomatikman ötmüş oluyorsun. Ol, ötmüş oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Valla çok fena öttürecek. Ama o yüzden e, biz hemen ön bilgilerimizi verelim. Neler yapabiliriz? Size 3 tane şey vereceğim... <gülüyor> Reçetem 3 tane reçete dedi üç 3 tane bilgi ve bunları lütfen... E, güzel sentezleyin. Sentezleyin. Evinizinde güzel bir köşesini asın Mesela bu buzdolabının kapısı olabilir. Yatak odası kapısı olabilir. Yatak odası başucunuz olabilir. Dövme yaptırabilirsiniz. Ha, kendi üstünüze yaptırmayın da atıyorum eşinizin üstüne dövme yaptırın. Evet, çok onu Çünkü o gözünüzün önünde olursa. O şekil yapabilirsiniz. Sarımsak ve soğanla korunun. E, grip ve karşı soğan ve sarımsağı aynı anda... Efendim ben sadece soğan yiyorum. Hayır. hayır. Ben sadece sarımsak yiyorum. Hayır. Hayır. hayır Ege Allah Allah. Araya <gülüyor> sen güzel hayır demezsen Bahri, ben akmaz. Bay Fahir 3 başladı zannettim de dinliyordum sadece. Ha. Ona hayır, buna hayır, hayır. Bir ben, havanda. Bir havan havanı niye getirdin? Sarımsağı bilmiyorum. soğanı dövsek. Bütün vücudumuza sürsek mi yoksa yiyelim mi? Oral yolla almanızı tercih ediyor uzmanı. Bakın, sarımsak Oral zaten yolu. ufacık. Hap gibi yut. Hap, sarımsak. Vallahi öyle değil. Ben geçen gün evdeki sarımsaklar adeta birer böyle fişek gibiydi yani. Öyle yut, yutarım diyen adama da. Hakikaten biraz. Aşk olsun. Aşk olsun. Benim diyen. Sarımsak soğan tamam. Beraber tüketeceksiniz. Uzmanlar bir de uyarıda bulunuyorlar. Bir güzel püf noktası. Bunlar piştiği zaman kokmaz. O yüzden rahat rahat Pişir iyi. pişir diye. Pişir. Vallahi iyi Yemin ediyorum yiyin, e, yedikçe de bizi anın. Bu da size güzel. Ohlaya, ohlaya bizi anın. Oh, nereye gidecek? Ama yani, Şimdi herkes şu... yese, bak ben sana söyleyeyim, herkes Kimse bütün şehir şey, kokmaz. Bütün şehir yese, sabah ne olacak sarımsak dediğimiz, birer, birer çiğden ya, ya yutalım ya yiyelim, yani ya da yemeğimize katalım. Lezzet katıyor zaten. Ekmeğe sür. Ekmeğe sür. Bak, İtalya'nın sarımsa sarımsaklı ekmeği yok mu? Herkes yiyince kokmayacak. kokmayacak. Bunu da biliyoruz yani. Evet. Bir yani, kişiye de kokuyorsa o da yesin yani. Bütün şehir yese. Ankara'mız şahane bir şehir. Zumba oldu. gibi geçiririz evet. kışı. Efendim bunlar Ankara'nın griliği olan Ankara'nın griliği diyeceğinize bırakın bir kere hasta oluyor muyuz deme lüksüne sahip olacağız. Hayır şey sarımsak çok iğrenç kokuyor. Şapır şapır burnundan sümük akması çok mu güzel? O bana güzel geliyor. Soğan ona bayılıyorum. O İkisi bir arada soğanla sevim. beraber ee, öksürüyorsunuz mesela. Kök kök kötü tamam, bir böyle başladım. ciğerleriniz sökülüyor Ne yapacaksınız? 3 haftadan uzun süren öksürük varsa zaten doktora gidin. Doktora <gülüyor> gidin. Ha bunlar da vallahi iyice zamanı. Neyse kahve ve balı uzmanlara göre ballı kahve günde 3 defa içmek yeterli. Kahve artı bal. Hayır, normal kahvemizi yapıyoruz. Kahve. bal mı koyuyoruz? E tabii canım normal kahvenin içine bal koyuyorsun. Yani bir kuru kahveyi kaşıkta şey yapmıyoruz değil mi? Hayır canım bakayım bir. Çünkü ee... o benim bildiğim isale iyi. <gülüyor> Valla hem öksürüğüne iyi gelir Ege hem ishalini keser. Alttan üstten tıkar diyorsun. <gülüyor> Bence <gülüyor> mantıklı gibi geliyor yani hiç onunla uğraşamayacağım. Ama yani bunu bu şekil tüketin. Heh. Hemen bunu da bir kenara koyan koyduktan sonra saatimiz bitiyor. O yüzden ben biraz hızlı geçiyorum. Acele ediyorsun Acele evet. Acele ediyorum. Baba olmak isteyenlere havuç. Tabii Şimdi ki. Şimdi derdimiz baba olmak mı? Sağlık. Yoksa kışı mı sağlıklı mı geçirir? Sağlıkla geçirirken baba olmak isteyenler de hani kış sezonu madem böyle... Sadece erkeklere mi yarıyor havuç? Valla baba olmak isteyince sadece erkeklere yarıyor. Bunu efendime söyleyeyim. Ne yapıyoruz havucu ne yapacağız? Havucu, evet. Herhalde onu da oraya Yiyeceğiz oranacağız. herhalde evet onu da yiyeceğiz diye. <gülüyor> Çünkü ne, ne, muamelesi yazmamış burada. Modern Sabahlar Modern Sabahlar ...modern sabahlar... İyi kalp insanlar sabahlar devam ediyor... ...el alışkanlığı işte... ...Oktay'ın potunu açmışım... ...burada yok ama hala Baktım, kalbimizde potu yine. açılıyor... B ...bende o pot hiç kapanmadı biliyor musun... ...pot yaptı dedik ya... ...o bende pot yaptı... ...kalbimde pot yaptı... ...evet... Ee, evet hmm, ...şöyle bir bakıyoruz... ...İstanbul Kitap Fuarı falan derken... ...tabii ki evet müjde geldi... ...Brezilya'dan beklediğimiz... ...kargo geldi... Neydi Brezilya'dan beklediğimiz kargo? Şey mi? Bay, paraların üstündeki boyayı çıkaran alet. Yok o değil. <gülüyor> Kıyafet. Güzel güzel e, kokaine bandırılmış kıyafetler bir konteyner dolusu gönderdiler. Ne kadar iş çıkarıyorlar kendilerine? Yani? Ne yapıyorlar onları kaynatıp üstte çıkanı kepçeyle alıp Vallahi, kurutuyorlar mı bir yani? Önce kefini atıyorlar. Kefinden sonra kalan kısmı da şey yapıp bir de onun kurutması var. Çok uzun işler Çok. bunlar ya. Çünkü, çünkü o zaman şey diyorlar. Rutubet kokuyormuş galiba tabii, tabii. öyle bir şey, toa bir şey. Bir de sıfır kıyafetlerim yapıyorlar mı? Şöyle yapmışlar. Bir de ekşi ekşi ter kokan kıyafete. Türkiye'ye gönderilen bir kargo şüphe üzerine incelemeye alındı. Paket açıldığında her şey normal gözüküyordu çünkü içinde sadece örtü, havlu, tişört ve tekstil ürünleri vardı. Don, Şeyden paket... uyanmış adamlar. Havlu ha. mu? Türkiye dünyanın havlu cennetiken niye Brezilya'dan havlu alınsın? Şak hemen anında bunun üzerine inceleme yapıldı. Hemen buldu. Afyon'dan uzmanlar gelmiş. Ee, baktılar bu hayır kesinlikle bu havlu. Şey, havlu değil. Bunlar kalite havlu değil. Bunda bir pislik var diye bu pislikte ortaya çıktı. Özel bir sıvıyla tekstil ürünlerine emdirilen kokainin 5 kilo olduğu belirlendi. Ondan sonra... Emdirilmiş de sonrası nasıl yani Ne yapıyordun kokainmanlar şey mi Habluları mı orlonlara emdirmişler <gülüyor> Diye şey mi yapıyorlar Allah bilmiyorum ya bu herhalde Uyuşturucu bağımlılığı böyle bir şey onu emiyorlar, bunu emiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. <gülüyor> havlu bandusu. Brezilya'da havlu bandusu oldum. Başka havluya kurulamıyor. Vallahi kurulanamıyorlar. Neyse yani büyük... Yakalanmışlar büyük Vallahi urgün. bravo. Zaten o tekstil ürünleri de gene masanın üstüne yayılmış. Bir şey yazalım mı demişler amirim. Tekstille Yok, de her şey yazılır ya. Yok ya üstü hep Brezilya tişörtleri, Brezilya bayrakları ve havlular. Lan <gülüyor> böyle masanın üstüne yaymışlar. Güzel, bence güzel. Gayet güzel. Gayet yani. güzel. Geçen saat Berlisconi'den bahsettik ya. Evet. O da Berlisconi'de Hop, bizi Berlisconi. andı e, hakkında yolsuzluk iddiaları ve daha çok seks skandalları çünkü rahat oluyor bu saatte söylemek e, sanki indirimli saatmiş gibi hep ağır gibi yani hep ağır dediğimiz mutlu saat mutlu saat diye Türkçemize Türkçe'imize çevrilen <gülüyor> indirimli mutluluk saati mutluluk saati hem çok güzel çok güzel çevirdin e, neyse daha çok seks skandallarıyla e, istifa eden İtalya eski başbakanı Berlusconi nişanlısı Francesca Inan baş göz oldu. Geçen hafta kimse Kimseyi de çağırmamışlar. Kendimiz demişler böyle. A kadın çağırttırmamış. Evet, evet. Sen kalabalık görünce çünkü deliriyorsun diye. Valla deliriyor. Çünkü. Tam böyle gelinle damat geliyor. Kalabalığı gördü Berlusconi. Haydi bunga bungaya geçelim mi? Ama şimdi kız 28 yaşında. Bir yaş taksaydık. 28 Anladın yaşında. Cezasını. Adam 76 yaşında. Adam dediğim Berlusconi adamı. Ee, yani onun ona deme lüksüm yok demiş. ya yani benim sana bunu deme lüksüm yok. Tabii doğru. Benim şurada günlerim sayılı demiş Berlusconi. Şöyle zaten. E... Kaç tane bunga bunga kaldı önümde demiş. 3 tane 5 tane. Tane, tane bunga bunga var bırak demiş huzur içine bunga bunga mı yapayım. Milano'daki villasında yer alan e, Şapel'de gizlice evlenmiş. Adamın villasında Şapel var. Şapel var. Evet. E, nikah'ın eski şov yapımı. <gülüyor> Şapel köşesi demiş. <gülüyor> Burası Şer Köşesi, burası Şaper köşesi. köşesi. Mutluluk, mutluluk dile, dilenir. Başka bir şey dilenmez hakikaten. yani. Hani yeni genç çiftimize demiyorum, duruldu. yeni Duruldu. 76 yaşında duruldu. E öyle aslında hakikaten. Ee, dolu dizgin bir hayat. Hayat. 76'da artık demiş bu benim limanım demiş. Limanım. Bizim onun şey yani kendi İtalyanca çok şey yapmak istemiyorum. Sağdan daha onu. anlamlı oldu. Daha, daha anlamlı oluyor. Ben böyle şey deyince limanım deyince biraz siz de bittik sindiniz benden ama ben demedim bunu. ...beyefendi dedi. Bakalım devam edelim neler var... ...hayatımızda neler oluyor... ...dün biliyorsunuz mecliste... Hı hı. ...ne derler... ...ılıman bir ortamda... Evet, vallahi. ...gündeme geldi ama orada esas bir... ...ama dediğim, Şafak Bey Bey'in konuşması... Evet, ...şafak Bey Bey'in konuşmasını... ...Rak Yıldızı gibi çıktı piyasaya... ...Şafak Hanım bir daha dükkana geldiğinde ben de... ...hav metal selamıyla karşılayacağım kendisini... ...yani öyle yapmak lazım... ...gerçekten gönüllerde taht kurmuştu... ...onu artık böyle dübelle mübelle iyice... Perçinle perçin, de. Perçin de değil onu oradan ayıracak baba yiğit yok gibi diyeyim yani. Bir de hani e, o zerafeti nezihliği, efendime söyleyeyim zekası hani böyle bir e, ekstra ses tonuyla şeyle ses falan. falan. Böyle biz e, hasret kaldığımız si, siyasi şıklığını gördük. Evet. Aslında sadece Şafak Hanım değil diğer hanım milletvekilleri de meclisin havasını değiştirirler evet, arka o. arkaya çıkarak. Ben öyle bir hava sezdim bir yer. sırf kadınlar olsa keşke falan diyor. Bu arada e, tabi şey meclis başkanı ay yeter tamam diye <gülüyor> müdahale da, <gülüyor> etmesi de e, o da kadın e, dokunuşu ay yeter vallahi bayılacağım diye mi öyle bir Hı -hı. şey yaptı vallahi bayılacağım diye evet bakalım başka neler var. Hmm o heykel yok geç dolar pahalı olacak ne diyorsun Ege yatırımcının e, Ege abisi bir anlat bir ne yapalım dolara mı altına mı ne yapalım borsaya girelim mi çıkalım mı hiç ekonomiyi okudun bir kendine kadar ekonomin var bize hiçbir bir faydan ben, olmuyor valla ben kimseye kimseyle kimsenin Kimse de çık. vebalini Aman, alamam kimseyle. yani ne demek, yok. sen bir ekonomist Ege'ye uyduk biz parayı şuna yatırdık falan diye ama eğer şeyseniz hala meraklıysanız kron derim <gülüyor> <gülüyor> Eğer, eğer lafımı dinleyecek olan varsa Kronda şaşmayın. Vallahi hakikaten Kronda, Kronda Kronmuş BG, Kronda Kronmuş. Bakalım başka neler var? Ee, dünya'ya kardeş geldi. Ah bak. Ama kaç ışık yılı uzakta? Ee, cevap veriyorum, 400 ışık yılı uzaklıktan. 400. 400. Daha 400. bir ışık yılı uzak. Bir ne şey sorabilir miyim? 400 ışık yılı uzakta biz onu dürbün tipi bir şeyle mi gördük yoksa bir şey gönderdik mi? bir şeyine göndereceğiz bir şeyine gö gö göndermemişizdir hayır hayır dünyaya şeyim. benziyorsa yerler bunu hayır hayır dünyaya benziyorsa yerler değil de hani alet gönderen bir ışık yılı kaç kilometre ediyor? baya baya değil mi şimdi ışığın saniyedeki hızından Oo, beni tamam, hesaplattın Tamam. doğru, doğru. onunla onu zarf et Dör onun, bir onu zarf et, ışık yılı olsa bile zaten gidemiyorsun Gidem 2, bu dört yüz dört yüz neyse dört yüz ışık yılı boyunca kim bilir kaç saat kaç yıl sürecek bir adamın şey dedi geldik mi geldik yok mi? daha gelmedik kaç gel ışık gel yılı oldu eee Dünyanın aynısı hangi anlamda aynısı tıpa tıpa aynısı şöyle söyleyeyim. Dünya... Ona bakar şekil olarak hepsi aynısı. Valla şekil olarak zaten yani bakıyorsun. yuvarlak mı? Yivarlak. E, dünyamız mavi ya bu kırmızı mesela. Çünkü neden? Yüzey sıcaklığı 2000 derece. Hiç şeyle ısıtma derdili uğraşmıyoruz durum, gezegenin. Hakikaten o çok güzelmiş Yerden yalnız. ısıtma özellikle de evet. o bence o en güzel şey. Bütün gezegeni ılıca ve şey haline getireceğiz. Hamam haline getireceğiz. E, yakıt derdin yok yakıt, valla. Vallahi bedavadan ısınıyorsun. Bunda yani... Art niyet arayan bence ee, bir tane görev yaparsın, ha? bir de iki bidon su götürürsün yere bir suyu dök, serinlesin ferah ferah. Tabii canım yani gezegende su varsa sıkıntı yok. O zaten sular da o zaman sıcak. Su sıcak suya da para vermiyorsun bak. 5 bir mimasında. Ne bu gezegeni gibi ısıtması yok. Onlar sonra... kürklü su otur oraya ne mantar kalır ne mayasıl kalır. Chillhop gibi bir gezegen Ege, düşünsene herkes Vallahi. oturuyor ne Yalnız parma bu... ayak kokan yok. Gezegene Ağazı güzel bakmak yok. lazım. He? Uzaktan güzel bak Ben hep ondan korkuyorum uzay çalışmaları sırasında. Zaten kuğu takım yıldızın Çıktı diye. şimdi bu. oradan 400 ışık hadi 399 ışık yılı gittin. Hmm. Ayda bu geze gelseymiş ya diye döremezsinler. Beyler geri dönüyoruz. Bak, şimdi, tabii doğru söylüyorsun o da oraya evet. kadar. İndin gezegene masraf. dünyanın aynısı. Çıkarayım mı kaskı? Abi bilmiyorum. Ne, ne yapacaksın? Onda ne yapacaksın? Hiç yapılmadı o da. Birisi maymun mu götürecek Birisi sen? cesaret edip çıkaracak mı? Yani maymun götürülür mü 400 ışık yılı maymunla bir ömür geçer mi? Hakata evrim geçiriyor gidene kadar. Çok mantıklı. İndiğinde. <gülüyor> Senden evet. benden daha güzel, delikanlı bir adam olarak şey yapar. <gülüyor> e, ne olacak yani? O ben ondan çok korkuyorum hakikaten. Yani Nasıl ben... o, gittin? İyi hiç umduğun gibi çıkmadı gezegen. Hı. Nasıl tamam. olacak bir de? Birisi ya işte hani nasıl bir da... aletle baktılar mesela. Birisi bir, bir, bir bilmem ne değerler Başka güzel. Şiş, Kaskları çıkarabiliriz. Filmlerde öyle oluyor. Hmm. Değerler tamam çıkarabiliriz. Tamam değerler cillöp gibi Hadi de. Hadi sen çıkar benimki biraz şey olmuş. Sen çıkar. Aynı anda çıkaralım. Benim takılmış burada. Sen açık mı oluyor? Ee, tamam zaten seni götürmeyeceğimiz anlaşıldı burada. Ee, sorun yaratacaksa. Ben güvenemiyorum yani. Ya, baktın. Yani... Sadece dürbünle bak şey daha hiç fark yok. Dürbünle baktın. Çok güzel görüktü. Çok güzel görüktü. Hadi Bu işte güzel. gazetedeki ilanlardan tatile çıkmakla eşdeğer. Bakıyorsun Hı. gazetede aman otel harika. Şu kadar e, para. Paris yani, Tur diye Eyfel Kulesi'ni koyuyor. Sanki orada kalıyorsun. Ha, yani sanki Eyfel'i gören şeyin karşısında kalıyorsun. Öyle olmuyor genelde. Öyle olduğunda ne yapıyorsun? Ya gidiyorsun e, oradan bir yere saparsın. Hani orası olmaz da başka bir yere bakarak olursun. E, nereye sapacaksın? Sen şimdi başka gezegenden dünyaya geldiğini düşün. Hı. Dünyayı beğenmeyin. Nereye sapacaksın? Mars'a mı? Buradan mı? He. Tamam. Sen Yakın, civarda yer düşünüyorsun yok. düşünüyorsun canım. Güneş... Gezi, e, ...bizim... Bizim güneş sistemi... ...güneş diye sistemi düşünmüyor. için düşünme. Büyük ev gibi düşünüyorsun sen. Ev gibi düşünme. Daha önce ben buradan... basar buradan topuklarım oryona. Bitti gitti. Oradan tık tık tık. Oradan zaten bir gezegen bulursun. Biraz daha böyle astronomi bilgim olsa... ...ben çakır çakır, çakır böyle isimleri söyleyeceğim ama... ...ve x7-416'ya giderim. Oradan atlar... Kahvemi orada içerim. Orada içerim. Oradan geçerim. Ya bize sonuçta gelmiyor. En son uzay gemisini park edersin Satürn'ün halkalarına manzarada. Ah. Orada da böyle bir ufak nargile falan tipi bir şey. Bitti gitti ya. Dünya manzarada. Yani zaten şeyin de aynı. Ne derler ona? Bu gezegeni e, aynı demir ve kaya oranına sahip. Aynısı. Mesela demir oranı. Demir nedir? F. Hı hı. Tamam mı? Dünyadaki demir oranı kaç? Yüzde? 5. Dünyamızın Atıyorum. yüzde 5'i demirmişti. Tamam. %1'i altınmıştı. Gittin orada her taraf demir. Yani yani bir sıkıntın yok. %5 bakıyorsun aynı %5. Efendim oranı kaya oranı. Kaya oranı diye bir şey ben ilk kez duyuyorum. Hani kaya diye bir malzeme. Mesela bize ne güzel oranı kafa gibi düşün. Bazısı kaya kafa oluyor ya. Taş kafa demek istedi. Yani daha büyük kafa, kaya kafa olduğu kafa, zaman. Orta, orta aynı. Taşın büyüğüne kaya deniyor kişi. değil mi? Yani bizim benim bilgim o kadar biraz kifayetsiz. Tabii. Yani kafamda kafam tanıdık taşın büyüne kaya denir. Ne kadar büyüne Böyle el avuca sığmayan kısmına kaya denir. Ben Mesela kapını Eğer el alıp birinin kafasına indiriyorsan kafasına Daşlık. kayayı getirdim denmez. Kafasına taşı getirdim denir. Yani. kadar olunca kayadır? Çok güzel söyledin. Hah, çok güzel. Bunu neyle ölçüyorum? Bileğine kadar olan taş? Dize kadar arası o değişir. O değişir. <gülüyor> Neyse bu gezegene iyi bakalım. 2000 derecelik. O... Kaya ve demirimiz hazır mı demiş uzmanlar? Ya şöyle aslında bu gezegen hani sıcak sıcağına gitmeyin. Nasıl ki keki çıkarıyorsun sıcak sıcak yemiyorsun. Fırından çıkan bir şey hemen lüp diye yenir mi yenmez. E 2000 derecelik şey de fırından çıkmış bir şey gibi düşün. Bir soğusun. Zaten canım, sıcağıyla böyle. Ekmek sen gidene kadar soğur. Zaten Yok, onun hesabını yaparlar. Yine tazeliğini korur. Sonra. Gezegen tazeliğini korur. Bir bekleyin. Bir 3-5 yıl daha bekleyin. Yani ben 3-5 yıl abartıyorum. Hani... Belki bir iki günde soğur. Ama bulunacak ya. Ben şimdi çocukluğumu hatırlıyorum. Hiç dünyaya benzer gezegen bulunmuyordu. Şimdi haftada bir yeni gezegen bir yeni bulunur. gezegen. Birinin kayası şey öbürünün atmosferi evet var yani. suyu yok Bunun falan filan. Bunun üzümün falan. sapı armudun çöpü. E bir gün ya bir tane uygunu tersi. bulunur. E, e, Hem bakarak ediyorum. olmak ya. bu ev de öyle ya. İşte. Bak, şey, güzel. Kiralık eve çıkacağın zaman bir ara yoğun Hı -hı. bakıyorsun ama sonra daha güzel evden Bir de algını çıkıyor. açacaksın yeni. Tabii. Mesela kiralık eve çıkacakmış gibi hissiyatıyla kiralık gezegene gidecekmişsin gibi. Sanki seni gezegende istenmeyen adam ilan etmişler de kendine gezegen bakıyor musun gibi. Muslum gibi yapacaksın. Evrene böyle haber salacaksın. Biz bakıyoruz abi. Yani müsait bir gezegen haber olduğu zaman biz meraklıyız. evrene ey, Haber saldım evrene ey. Baktım kendi gezegene, Baktım kendi gezegene. Bizim Güneş sistemimizin, evet. Bizim, ezgilerinden. Ezgilerinden bir tanesiydi. Ben de duygulandım ve hemen oracıkta ağzımdan. Sen zaten dökün. yani ne kadar Ankara'da büyük şehirde yaşasan da gezegeninin ezgilerine hiç şey yapmadı sırtını dönmedi. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman her yeri benimden geldi. O zaman biraz reklam. Reklamdan sonra da davetiyeler verelim Aylin Aslım'a. Gene Aylin Aslım'a verelim. Konseri bu gece Big Bus'ta konseri var Aylin Aslım'ın. Uzun aradan sonra o konser içinde davetiyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar'da. Hazırlıklı olduğunuz zorlu yarışmalara diyelim. Reklamlarla neşemizi bulmaya devam edelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar... Radyo TV'siniz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler aranızda eğer genç müzisyenler varsa... ...muhakkak repertuarınızda bestelerinizden birinde ıslık olsun. Muhakkak. Islıksız şarkınız varsa... Ya daha doğrusu ıslıkla başlayın ya. Bir şarkı ıslıkla başlasın, ıslıkla bitsin. Yani Bu ilk, ilk... şart. Bütün gruplara bakın. Evet. Her grubun en az bir tane ıslıklı şarkısı bir var. Bir ıslık çalan bir de bir adam. Ya o da zor. Ya, o da zor. Yani işte bazısı flütle başlıyor müziğe, bazısı efendim mandolinle başlıyor. Halbuki bunun doğrusu da. ıslıkladır. Gidin evet, en büyük müzisyenlere sorun. Bugün gidin Kaya sorun. Kaya var mı ıslıklı şarkısı? Ta Tabii. Neco? Neco'nun da var. Garsuluozun var şey var Neconun var. var ondan sonra e, Selçuk Ural'ın var ıslıklı şarkı şart, şart. ev müzisyen olmak ha kıyıdan köşeden ben o takılacağım falan değil. filan diyorsanız tamam siz bilirsiniz ama ıslıklı şarkı şart diyoruz ve modern sabahlara devam ediyor. Sevgili dinleyiciler Aylin Aslı Ankara'ya geliyor. Şu anda yolda bu akşamda ilk konserini gerçekleştirecek. Zümrü'de Ankara turnesindeki ee, ilk konserini gerçekleştirecek. Biz de bu konsere davetiyeler veriyoruz. Dün de verdik bugün de veriyoruz. Bugünkü sorumuz... Yoksa ucu... ıslıklı şarkıları mı soruyoruz? <gülüyor> Şu anda bak... Hadi ıslıklı şarkıları soralım o zaman. Valla ıslıklı. Valla şimdi denk gelmişken hiç karıştırmayalım. Evet. Aklımızdaki konuya tekrar döneriz. O aklımızdaki konu o fix o zaten hemen. ıslıklı şarkılar listesi yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Joyride'ı koyduk. Telefonumuz 210-30-30. Ee, Oktay'ın portatif bilgisayarı. Olaydı. Olsaydı, Twitter'dan da Twitter, soraydık da ben buradan eski yolda şu şey bilgisayar odasına girip oradan. oradan yazayım. Ama onun şarj olması gerekiyor bakalım ne kadar sürede olur. Onun tüplü zaten artık şimdi daha kolay. Öyle mi? Doğal o gazlı değil tüplü hemen ben yakarım onu. Günaydın efendim. Yok. Kimle Günaydın. görüşüyoruz? Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Oğuz Sırmalı nasılsınız? Yedir Oğuz Bey ne yapıyorsunuz? Arabada sizi dinliyordum. Tam ıslıklı şarkılar dediğinizde aklıma bir parça gelmişti. Onu Oğuz da Bey bir dakika bir soralım. Sizin albümünüz de yakın zamanda çıktı. Evet. Bizim ıslıklı parçamız yok ama. Evet. Yok değil mi? Onu olsun. soracaktım. Ama, ama yapacağım. İkinci ikinci albüme şimdi güzel bir fikir verdiniz bana. Hıslıksız yani evet. şarkı. Yani dev müzisyen olmak istiyorsanız bir ıslıklı şarkı şart. Repertoarda olsun. Scorpions'in vardı. Windows Change. Windows <gülüyor> Change'in vardı. Evet. Windows Change geldi zaten. Siz böyle konuşmaya başladığınızda ilk aklıma hemen, ama ne büyük evet. şarkıdır o listenin Evet. O evet, ıslık olmasa yani. kim dinlerdi o şarkıyı kim dinlerdi yani, Islık ıslık olmasa dinletmez o şarkı yani ıslık olmasa normal, scorpions da çekilmezdi o. o zaman yani onu da söyleyelim ıslık olmadan scorpions çekilmez ama o ıslıkla adam adeta büyüledi bizi çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey, Bey. çok teşekkürler, teşekkürler. görüşmek üzere hoşçakalın bak bak bak bak ne kadar güzel. Oktay olsaydı şey çalardı şimdi. Evet. Na na na na na. Ama bizimkiler dizisini de devleştiren o Kapıcı Cafer'ın ıslıklı sahneleri. Tabii. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Dilek. Dilek, Dilek, Hanım, Dilek Hanım. Hanım hoş geldiniz. Soyadınızı da alabilir miyiz <gülüyor> Dilek Hanım? Sizce Kubiler. bir sebeceğiz. Dilek, Dilek Kubilay. Kubilay. Peki Dilek Hanım hangi şarkı var aklınızda? Ya ıslıklı değil de şu Aşkın Nuri Yengi'nin şişeyle çaldığı vudu, bir şarkı vudu, vardı. Vudu, vudu, evet. vudu, vudu, vudu. Bence Ama ıslığa yani o da bir... ıslığa en yakın şey. En yakın ses. Onu ben sizi yedek listeden alıyorum Dilek Hanım. Yedek <gülüyor> listeden. Dilek şarkının adını hatırlıyor musunuz? Yoksa i̇şte vudu sıkıntı. vud diye yazmak zorundayım buraya. <gülüyor> sıkıntı o hatırlamıyorum. Ha, Peki. Onu birisi hatırlar muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz Dilek Hanım. Bir görüşmek. de şey var. E, şu Red Kit'in e, Güneş Batarken Giderken söylediği şarkı var ya. Long Song Cowboy'du aslında. Onda ıslık var Var. Mı? Tabii canım. Onda, yok, onda ıslık yok ya. Gözümüzde ıslık yok. diye canlandırıyoruz. Atına Peki. ıslıkla çağırıyor. Can... <gülüyor> olsun. O da Çok olsun. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek yani, üzere. Yarın bir bit ne der diye dedim. Çok Peki. teşekkür Çok ederim. Çok sağ ol İki yani, yarım bir tam eder mi? Bak burada başka bir konu da yani bu çok felsefik bir konu gereken. yani iki yarım bir tam eder mi? Buna bir program ayırmak gerekir ama <gülüyor> <Good> <gülüyor> Günaydın efendim. Alo. Kimle Alo. görüşüyoruz efendim? Günaydın Zeynep Hanım. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Işteyim. Ne iş yapıyorsunuz? Devletteyim. Devlettesiniz. Devletiniz devlet size var. emanet çok güzel. Kendi üstünüze mi yoksa başka bir <gülüyor> Hayır canım diyor. diyor ki Zeynep Hanım devlet bana emanet. İçiniz rahat olsun diyor. Her Allah. şeyi işleri tıkır tıkır yürütüyor Devleti duruyor. emanet ettik ama Zeynep Hanım radyoları arıyor. Evet. evet ama arada böyle bir çılgınlık yapıyor <gülüyor> Dilek Hanım'ın da en güzel özelliği bu. Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Ben The Big Bang demek istiyorum. The, the Big Bang değil. Big Bang. Neydi şarkı ben hatırlamadım bu şarkıyı. Şu karaat kısmının arasında bir ıslık giriyordu. Emaz biz bir hatırlatın biz bilemeyiz ki. Bu sesle söylemiser misin şimdi? Söylemeyiz, Söylemeyiz ıslık çalacaksın. Telefonla ıslık çalmak da kolay değil herhalde. Abi üflemeye. Islık çalabiliyor musunuz Zeynep Hanım? Yani bilmiyorum ki. Hiç denemediniz mi? Have you ever <gülüyor> ıslık? No, not yet. Mi ha ha. ha. <gülüyor> Evet evet evet. Ha tamam şimdi şarkıyı hatırladım. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek Aynen, teşekkür üzere. Ben Teşekkür ederim iyi günler. İyi günler hoşçakalın. Evet doğru şarkının girişinde tabii çok etkili de arada da. Cengiz Hanım Jingle Bells gibi bir şey çaldım bana az önce. Big big big big big big. Merhaba efendim. Ho ho. Alo. Merhaba. Hello good morning. Good morning evet. <gülüyor> <gülüyor> good morning evet dediniz. <gülüyor> En güzel tokat Evet good morning <gülüyor> Buyur. Kimle görüşüyoruz Mehmet Taştan ben Mehmet Bey hoş geldiniz. Biz Taştan hoş geldiniz. mı soyadınız Mehmet Bey Evet Taştan Trabzon Trabzon Taştan yani D değil diyor Taştan <gülüyor> mı efendim Hayır efendim Taştan Trabzon evet. Trabzon TT diye geçer Mehmet TT Mehmet Bey <gülüyor> Evet, ya ben ilk üçte söylenir dedim ama Söylenmedi güzel oldu İyi Kötü Çirkin'in Aa, evet, iyi Kötü Çirkin şimdi... Tema müziği İyi evet. Kötü çirkin. Yani çirkin Şimdi o filmi düşününce o spagetti westernler arasında Belki en sıradanlarından biri Ama o en şarkıyla sırayla. O şarkıyla coştu yoksa film 5 evet. para etmez Çok affedersin Yani Clint Eastwood'un evet. röportajı var Filmi bitirdik diyor ben ağlıyorum bir köşede Kim seyreder kardeşim bunu diye ama ne yani, zaman gelmiş o... Mancioni miydi? Neydi onun şeyi? Mancini. Ennio Mancini öyle bir şey. Öyle bir şey değil Peki çok evet, teşekkürler evet. efendim. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim. ol. Anam Bir de orada bir şey de Şu var. Korna da kullanması var. Korna mı oldu ya? Çipetbet gibi bir şey. Çipetbet. Araya, araya araya araya. Abi lezzetlisini Üç. kullanmış adam. Yani hiç İtalyan modeli. Vay anasını Altılı ya. Altılı yedili filmlerden bir tanesi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burçin dedi oğlum. Burçin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun ol, sizi. Burk. Kıvay köprüsü vardı. Ne? Kıvay köprüsü. köprüsü Anaa. Kıvay köprüsü. Ha ıslık çala çala yürüyorlardı. köprüde. de yaptık. Ha orada şeyi söylüyorlar. <gülüyor> Köprüden geçti gelin. Köprüden. Hadi. Islık. <gülüyor> Ve şey var. Türkiye'de işte ıslık yapılmış bir albüm var. Sadece ıslık yapılmış. Haa. O ne biraz tabii yıpratıcı olabilir ee, Allah Allah, Burçin yıpratıcı Bey yani. Koca albümü ıslıkla yaptılar ya. O iç, bir kutlar. saatten sonra da dinlememek lazım evet. çünkü uğursuzluk etmiş. Bir getirir. tane şarkısını bir herkes cep telefonu mevzusu yapmıştı. <gülüyor> i̇stikralde yürüyen herkesin telefonu ile çalıyordu. Ha, i̇stikralde yürüyen pek çok insan olduğu için <gülüyor> öyle bir şey Peki. yapamıyorum ben. Burçin Bey çok teşekkürler efendim hoşça kalın Demek ki ıslık en güzel enstrümanlardan bir tanesi. Bu neydi Kıvay Köprüsü diye yazıyorum. Kıvay Köprüsü... Geçtik Maalesef düdük sesi Maalesef düdük sesi Hep o telefonun Vuracağım ağzını burnunu kıracağım o telefonun Dediğini duyar gibiyim deme Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz hanımefendi Şule ben Şule hanım hoş geldiniz Hoş buldum Soyadınızı da alalım Şule hanım Ölez Ölez Ölez Ölez ben Ölez ben Kurban olam ağzımdaki diles ben Dilin diles Buyurun efendim bu küçük türküyü de sizin için hazırlamıştım. <gülüyor> işte. Çok tatlısınız. Buyurun efendim. E, Guns N'Roses'in galiba Patience şarkısı. Patience şarkısı. Çok Patience. güzel bir ıslık şey vardır. Solo diyeyim. Hakikaten de o şarkıyı coşturano. Çok teşekkürler evet. efendim görüşmek üzere. Rica ederim hoşça kalın. Rica ederiz ne demek efendim yani bize de böyle bir şey oldu. Ee, bak kafamda ıslıklar çalıyor Ege. Biz de bir ıslıklı jingle yapalım ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eda Unur. Eda Unur. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk ya. İnanamıyorum. Kimse singing singing in the rain demedi. Aa. Singing in the rain'i kimsenin söy. Ben bekliyordum ki. Düşünce şimdi yani singing in the rain ne kadar uyduruk bir film. Evet o ama dönemin bütün filmleri arasında kaybolup gidecek. Kim oynuyor? Ne zaman ki okay. ıslaklı şarkı yaptılar? Istikchan adam diye geçiyor, ismi bile hatırlanmıyor. İstikte bir film vardı diye geçiyor. onun ismi hatırlanmıyor. Jacklarınla Frank Sinatra oynamadım ondan Tabii O istikten sonra Frank Sinatra, Tabii, o o sonra Frank Sinatra oldu. Ondan <gülüyor> önce Frank diye bir adam. Bir düğüne şey çağıralım, çağıralım mı? <gülüyor> Peki çok teşekkürler efendim, Rica görüşmek ederim. üzere. Sağlıyoruz. Sağlıyoruz. Yani Frank Sinatra'yı da Frank Sinatra yapan o ıslık. Yani yoksa Hatta o bir bayağı Майvey'i de ıslıkla söyleyeyim mi demişler? Yetersin. Zaten yeter. Yeter Frank demişler. Yeter. Yani çünkü zaten en üst noktaya çıktın. Artık yavaş yavaş süzülere in. My Майvey'in böyle o ona göndermesi var ya. Onu ona ona göndermesi vardır. Onunla olsaydı çok güzel bir şarkı olurdu. Günaydın efendim. Oh, Manjero. Good morning. Hello. <gülüyor> en güzel İngiliz aksanını kullanıyorum. <gülüyor> buna rağmen e, beğen cevap alamıyorsam buna hayır diyecek bir kadın veya erkek ben düşünemiyorum. Günaydın efendim. Bak bir bırak bana, bir, bir bana bırak, bir bana bırak, bende bırak. Good morning mi diyeceksin? Fire, şuna bir sağlam bir Good morningcek. Hello, Good morning, sir. Welcome on board. Please try again later. Thank you. Alo. Allah Allah. Bir de alo diyeyim dedim ben. Bir de alo de. En Al şey Yani ne oluyor bu şey mi oldu ya? yalama oldu telefon? Yala oldu telefon? O kadar abanıldı ki. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Hah, hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk ba uzun efendim. Uzun uğraşlar sonucu size ulaştık. Lütfen çabuk kaybetmek istemiyoruz. Buyurun adınızı ve soyadınızı nakşedin bize. Ee, Zeran Bilmez ben. Zeran Bilmez. Bilmez. Evet. Zeran Bilmez. Zeran. Zeram. Zeran evet. Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Ne demek Zeran? Hoş bulduk. Ee, Zeran altınlar demek. Altın gibi demek. Öyle bir anlamı var. Altın an gibi ama Tabii. tam altın değil. 18 ayar gibi. Yani düşük bir ya, şey mi? Düşük, ayarlı yani, düşük ayar. Düşük ayar. Evet, evet. Ama siz bizim yürütücü altında olabilir. 24 ayarsınız Bence Hanım. <gülüyor> Çünkü Hanım. Hatta altın değil. Geleceğin madeni Borsunuz. <gülüyor> bor maden evet. Bu da iyi bir yaklaşım oldu. Ya, çocuğunuz var mı Zeran Hanım? Yok efendim. Bence Bor Zeran koyun onun ismini. Öyle Bo miyim? Borzeran. Yani. porselen e. mi koymaya çalıştınız? Yok <gülüyor> Yo, borzeran. <gülüyor> o zaman şöyle yapın. Bora diye bir beyefendiyle evlenin. Evet. Tamam. Ee, hani tamam. yapıyorlar ya isimlerden. İsim. Borzer koyun çocuğunu. Borzer. Tamam o zaman sipariş usulü ise bulalım o zaman öyle birisini. Ben size yerim. Borayı bulacağım. Biz tamam. Borayı buluruz çocuk yapma kısmı size kalır. Ona bakarız artık. Hıh <gülüyor> yapın şöyle. Boğazınızı hıh <gülüyor> <gülüyor> yapın. Zeran Hanım. <gülüyor> pardon pardon. Buyurun Zeran Hanım hemen alın cevabınızı. Nila zilli cinquantamilla. Cinquantamilla diyoruz. Biraz hatırlatır mısınız cinquantamilla diyelim de hep beraber diyelim. Ama şimdi te telefona ıslık çalmak. Telefonu... Ha bu şey. Kısas kısas kısas onu çaldığımız zaman 50 mil ile olarak yazılıyor. Bu e, Ferhan Özpete'nin filmi vardı serseri mayınlar. Ha doğru. Oradaki şarkıdır. Evet Oradaki Ferhan Özpete, Ferhan Özpete yapan, yapan filmi. Yoksa şarkı. Ferhan Özpete, affedersin. Ferzan <gülüyor> Özpetek olabilir mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. O zaman Ferzan. <gülüyor> o filmle beraber Ferzan Özpetek diye bilindi. Sağ olun, i̇şte, teşekkürler Zeynep Hanım. Çok teşekkürler efendim. Hoşçakalın. ederim efendim. Hoşça Evet. Konçeta Milla kim ya? Konçeta Milla. Konçeta Milla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, Yusuf Akçura. Yusuf ama Bey hemen... hoş geldiniz yayınımıza. Aa, Yusuf Akçura. Bahar Akçura'nın e, beyi. beyi olur kendisi. Eşi olur. Bir şey e, ama biz sizi hep Yusuf Akçura olarak bildik. Bahar Hanım'ın eşi olarak değil. Yusuf Hoca olarak. Yusuf Hoca. Hoca. Hocaların hocası Yusuf Hoca diye geçer. Buyurun Yusuf Hocam hoş geldiniz. Ee, şimdi Bahar'la hemen baktık ne var ne yok diye. Nasıl baktınız? Nasıl baktık? Islıklı yaptınız. şarkılar Aklımda diye baktınız Google'dan? Geldi, ama duyuyoruz oluyor. Evet bir de internetten hemen dinliyoruz, hemen dinliyoruz. galiba. Hemen bulduk. Aaa. Aa, <gülüyor> doğru ya. Bak, bak bunu da unuttu. Gerçi burada başka enstrüman yok. Ne yapsın adam yani? Don't, worry be, happy. Don't, Don't worry, worry be happy. Vallahi billahi ya. Bunu da ekledik listemize. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Tamam sağ olun. Bahar Hoca'ya sevgiler, saygılar, hürmetler. Tamam. Nasıl unuttuk yani şimdi? Don't worry be happy. Kim söylüyordu onu? Bobby, Bobby McFerrin. Ferrin. Yani Bobby yıllarca McFerrin. cazcı olarak dolandı dolandı. Şu şarkı şarkıdan ile... sonra Bobby McFerrin oldu. Ondan önce Bobby McFerrin de böyle bakardı. Şimdi bak Bobby'yi ben bile hatırladım. Bobby diye biri vardı. Kimdi o falan diye dolaşıyorlardı. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Tamer Tamer bey hoş geldiniz. Buyurun alalım sizden de cevabınızı. Ya, birkaç dakikada dinleyemiyorum ya diyor. Canınız sağ olsun. <gülüyor> biz size söyleriz. Söylendi söylenmedi diye. Sağ Kili Bilmiyorum. Kilibili vardı. Evet. Kilibili ne ne ne ne ne Evet evet evet. Kilibili diye yazdık buraya. Videonem. B. Oğlun da. O şey de herkesin şeydi o. Başka bir müzik Telefon <gülüyor> melodisi haline evet. gelmişti. Sağ olun Tamer bey. Sağ olun Kilibili. Hemen nakşettik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Tupro'su Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler Aylin Aslı'nın bu akşamki konserinde davetiyeler veriyorduk. Ee, ıstıklı şarkıları listeledik. Bayağı da bir şarkı oluştu listemizde. Şimdi e, Aylin Aslı'm da hattımızda diye umuyorum. Alo. Sen orada hata yaptın az önce. Ben Ege. nerede? Bir, en son orada bir en hata yaptım. En son tekrar ya. bastım bir düğmelere bir şeyler yaptım. O benim en son bir hatam oldu. Evet. Alo evet. Öbürüne bas, 136 136'ya. O benim hiç. Orada da bir hatam oldu. Evet. Orada sen ikisini birden ilk başta aldığın şeyi kapattın yani. Orada kendi <gülüyor> yani almışken kapattım. Yani bir öyle şey yaptım. bir <gülüyor> affedersin. Hakikaten e, haklı ki haksız durma geçti Nege. Ben de diyorum ki ne yapıyor bu adam? Yani niye bunun mücadelesi... Ama orada temassızlık oldu faiz. Sızdırma olmasın diye... ...şansımı deneyelim. Günaydın. Günaydın. Merhaba hanımefendi. Sizle Aylin Aslı'm olarak konuşabilir miyiz? Kaçırdık çünkü. Tabii tabii. Tabii tabii. Böyle yapacağız. <gülüyor> Yoksa nasıl? Konser nasıl? Nerede olacak? Hazırlıklarınız abi? nasıl? <gülüyor> biraz sesimlerden anlayacaksınız. Bugün biraz yorgun uyandım ama... ...akşama kadar toparlayacağımı sanıyorum. Çok teşekkürler. Aylin Hanım ne kadar güzel oldu. Ee, uzun aradan sonra sizi Ankara'da e, dinleme, izleme şansına sahip olacağız... Konseriniz? Ben her zaman Ankara dinleyicisini gerçekten başka bir yere koyuyorum. İşte ya bu lafı etmek zaten <gülüyor> yeter de artar bile. Peki o zaman bu akşam Big sizin sizinleyiz. Öyleyiz. <gülüyor> Öyleyiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hiç bozun tevermeyin aynen değilim. Çok Vallahi güzel. Bravo. Birbiri sürat gibisiniz hanımefendi. Çok teşekkürler efendim. Alt, alttan çalıp çalıp duruyor. Yani o da. çalıp çalıp duruyor da. Acaba o mu? Bir Bakın. başka Aydın Aslında mı konuşacağız yoksa? Günaydın efendim. Yani Ege'ciğim onu tam böyle basacaksın böyle e, acele etmeden. O zaman şöyle yapalım. Bu telefonu... Ha, ha, dur bakayım şurada bir hattımız daha var. Ya, şey uydurma, var. uydurma. Hiçbir şey yok. Ya, uydurma. Düğmeleri basa basa bir hal oldum genç yaşımda. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi sizle de aylın aslım olarak konuşabilir miyiz? Çünkü... <gülüyor> o kadar kişilik bölünmesini bir sabahta kaldıramam. Aha gitti. Aha gitti. Kişilik bölünmesi derken gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ağzı son lafı kişilik bölünmesi olmayaydı iyiydi ya. <gülüyor> helal helal. Helal Egecim helal. Yani hatta kimseyi tutamıyoruz Fahir. Vallahi bir şey var durmuyor yani. Dinleyicilerimiz Gelen bir bakıyor gidiyor dinleyici kaybediyor. Şu anda dinleyici kaybediyoruz. Günaydın efendim. Alo, duyuyor Artık, musunuz sizi? Duyuyoruz. Aylin Aslım olarak şey yapacağız ya siz de o yüzden Hayır, siz. De... Yap ben yapamazsınız. Bir sonrakiyle yapın isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz inceltin sesinizi. Ya, ne olacak canım? Konser nasıl gidecek falan? Hazır <gülüyor> mıyız akşam? Bir bayan arasında onunla yapın ya, Olmaz şimdi. Ya olur olmaz ya. Yeterince Sabah kalkınca böyle çıkıyor sesiniz varsınız. Yok yok. Benim her zaman böyle normal çıkıyor sesim. Duydunuz şekilde. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. İyi şanslar diliyoruz size. Neyin şansını diyeceğiz. Adınızı alaydık bari de onun şansını diyelim. <gülüyor> uğur için. Uğur, uğur, Bey. uğur Bey tamam. Başka zaman görüşürüz. Çok teşekkürler Uğur tamam. Bey. Hoşçakalın.